bir önceki günü bugününden hayırlı olan kişi ise zarar etmiştir. Noksanlıklarını göremeyen insanın noksanı çok demektir. Böyle bir insan için de ölüm daha hayırlıdır. Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur. Biliniz ki halimlik, yumuşak huyluluk, süstür, vefakarlık zenginliktir. Acelecilik ahmaklık, yolculuksa zaaftır Dünyayı isteyen kişilerle oturup kalkmak ayıp, fasıklarla ihtilatsa şüpheyi celbedecek bir şeydir. Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur.